Bu, onuncu meseleye bir hatimi olarak iki haşiyedir. Birincisi, bundan on iki sene evvel işittim ki, en dehşetli ve muannit bir zındık, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış. Ve demiş ki, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Yani, lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerhedilmez hüccetleri kati isfat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde, Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimatı ı Kur'aniyenin mucizane ve cem'iyetli tabirleri yerinde, beşerin adi ve cüz'î tercümeleri tutamaz onun yerinde camilerde okunmaz diye, Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye, aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle, bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu onuncu mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikatı hali bilemiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka izikir tarzında gayet latif tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekerane ve cazibedarane hareketler raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben, o kemal-i neş'e ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki, gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden Hakikat-i Muhammediyenin Aleyhissalatu ve Selam getirdiği nur imdada yetişti. O hatsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için zatı i Muhammediyeye Aleyhissalatu ve Selam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki: Ol nazarı gaflet. O mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil belki güya Adem'den ve Firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazib aletine çevirdiği sırada Muhammed aleyhissalatu vesselamın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, Adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri, sâni Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makinayı yapsa, onu takdir eden herkes o zâta, mâşâallah, bârekallah deyip alkışlar. Öyle de, o makine dahi, ondan maksud neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey, böyle bir makinedir, ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve zîşûr'un nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütealageh birer kitabı marifet olur. Manalarını zîşûr'un zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvâh-ı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder. Âlemi gayba çekilir. Demek süri bir vücudu bırakır. Manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette Adem, idam, hiçlik, mahv, fena hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafir münkirlerin dünyaları Adem'le, Firak'la, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen darbu mesel ders veripler. Kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl. Nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfür mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerini atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir, hayatı dünyeviyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhanakelā ilmelena illa ma allamtena, innaka ant alalimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz, Sayit Nursi. Onuncu mesele münasebetiyle Hüsrev'in Üstadına yazdığı mektup. Çok sevgili Üstadım, Efendim! Cenab-ı Hakk'a hadsi şükürler olsun, iki aylık iftirak üzüntülerini ve muhaberesizlik ızdıraplarını hafifleştiren ve kalplerimize taze hayat bahşeden ve ruhlarımıza yeni, safi bir nesim ihdâ eden, Kur'an'ın celalli ve izzetli, rahmetli ve şefkatli ayetlerindeki tekraratın mehasinini tâdat eden, hikmeti tekrarının lüzum ve ehemmiyetini izah eden ve Risale-i Nur'un bir harika müdafası olan Denizli Meyvesi'nin 10. meselesi namını alan Emir Dağı çiçeğini aldık. El-Hak, takdir ve tahsine çok layık olan bu çiçeği kokladıkça, ruhumuzdaki iştiyak yükseldi dokuz aylık hapis sıkıntısına mukabil, meyvenin dokuz meselesi nasıl beraatimize büyük bir vesile olmakla güzelliğini göstermiş ise, onuncu meselesi olan çiçeği de, Kur'an'ın icazlı icazındaki harikaları göstermekle, o nispette güzelliğini göstermektedir. Evet sevgili üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalade letafet ve güzellik, ağacındaki dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nurani çiçek de bize dokuz aylık hapis sıkıntısını unutturacak bir şekilde, o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir. Mütalasına doyulmayacak şekilde kaleme alınan ve akılları hayrete sevk eden bu nurani çiçek, muhtevi olduğu çok güzelliklerinden bilhassa Kur'an'ın tercümesi suretiyle nazır beşerde adileştirilmek ihanetine mukabil, o tekraratın kıymetini tam göstermekle, Kur'an'ın cihan değer ulviyetini meydana koymuştur. Saliklerinin her asırda fevkalade bir metanetle sarılmaları ile ve emir ve nehyine tamamen inkıyat etmeleriyle güya yeni nazil olmuş gibi tazeliği ispat edilmiş olan Kur'an-ı mucizül beyanın bütün asırlarda zalimlerine karşı şiddetli ve dehşetli ve tekrarlı tehditleri ve mazlumlarına karşı şefkatli ve rahmetli mükerrer taltifleri hususiyle bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zalimlerine misli görülmemiş bir halette sanki fezey-i ekberden bir numuneyi andıran semavi bir cehennemle 6-7 seneden beri mütemadiyen feryadu figan ettirmesi ve keza mazlumlarının bu asırdaki külli fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de Ümmem-i Salife'nin enbiyalarına verilen necatlar gibi pek büyük umumi ve hususi necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin cehennemi azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem iki güzel ve latif haşiyelerle hatime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi, bu fakir talebeniz hüsrevi o kadar büyük bir sürurla sonsuz bir şükre sevk etti ki, bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve sururu müddeti ömrümde hissetmediğimi sevgili üstadıma arz ettiğim gibi kardeşlerime de kerratla söylemişim. Cenabı Hak zayıf ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli ağır sakil tahmil edilen siz sevgili üstadımızdan ebediyen razı olsun ve yüklerinizi tahfif etmekle yüzlerinizi ebede kadar güldürsün. Amin. Evet sevgili üstadım biz Allah'tan, Kur'an'dan, Habib-i Zişan'dan ve Risale-i Nur'dan ve Kur'an dellalısı sevgili üstadımızdan ebediyen razıyız Ve intisabımızdan hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah'ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe rızası içinde Cenab-ı Hakk'a vuslat iştiyaklarını kalbimizde teksif ediyoruz. Bila istisna bize fenalık edenleri Cenabı Hakk'a terk etmekle affetmek ve bilakis bize zulmeden o zalimler de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek Risale-i Nur talebelerinin kalplerine yerleşen bir şiarı İslam olduğunu biz istemeyerek ilan eden Hazreti Allah'a hatsiz hudutsuz şükürler ediyoruz. Çok kusurlu talebeniz hüsrev.